Aç, da festival var bugün. Bugün sizler davet lili lili lili sizsiniz. Bugün ama o telefonlar epey kibda geleceksiniz. Uhu. <gülüyor> <gülüyor> Açık Radyo'yu dinleyenler bilir e, bu ne intonu diye. Hangi ritmi? <gülüyor> <gülüyor> Normal kişilerde bilir. Pembe pantolon. <gülüyor> <gülüyor> e, merhaba. E, 95.0 Açık Radyo'da... E, ...bir varmış hiç yokmuş. Daha karşınızdayız. <gülüyor> e, bugün Açık Radyo'dan esinlenmiş... Bir kitap okuyacağız. Ayrıca bugün Açık Radyo'nun 27. doğum günü. O zaman mutlu yıllar Açık Radyo. Mutlu yıllar Açık Radyo. <gülüyor> Güzel, şahane. İyi ki varsın Açık Radyo. Evet, kitabımızın adı Şiirli Yollar. Güzel. Peki sen kimsin? <gülüyor> ben Memo osam. <Hanım. gülüyor> yani biliyorsunuzdur artık. Ee, ikinci programımızdan merhaba. Evet. Program ortaklarım... Merhaba Hande ben. Merhaba Tuğba ben de. Ee, ama bugün üç kişi değiliz. Dört kişiyiz. Dört kişiyiz. Arada bir ses gelirse o da... Cemal, Cemal Sağlam. Cema Sağlam. <gülüyor> ee, Benim de kardeşim Evet. Ee, buyurunuz başlayalım o zaman. Ee, siz bir şeyden bahsetmeyecek miydiniz? Tamam. Ee, şöyle Opti ile Pesi Şiirli Yollar bugünkü kitabımız... IKSV 1987 yılından bu yana farklı kültürlerden sanatçılar ve izleyiciler arasında görsel sanatlar alanında İstanbul'da bir buluşma noktası oluşturmayı amaçlayan İstanbul Bienalini düzenliyor. Bu yılki Bienal 17 Eylül 20 Kasım tarihleri arasında gerçekleşiyor. Her iki yılda bir düzenleniyor Bienal. Bu yılki 17. Bienal Direktörü Bilge Örer. Bu yılın küratörleri ise Ute Mete amarkan Amarkanvar ve David Teh'den oluşuyor. Biyenel'e e dair tüm bilgileri biyenel.ikasv.org adresinden öğrenebilirsiniz. Evet. O zaman başlayalım mı kitaba? Tabii ki e, kitaba başlamadan önce e, kitap hakkında küçük bir bilgi vereceğim izin verirseniz. Ee, İsviçre merkezli Cenn Mihelski Vakfı'nın desteğiyle hazırlanan Opti ile Pesi Şiirli Yollar Yektağ Kopan tarafından kaleme alındı. Gökçe Akgül tarafından <gül> resimlendi ve Burcu Ural Kopa'nın yayın yönetmenliğinde hazırlandı. Ee, kitabımızı okuyalım o zaman başlayalım. Tamam. Bugünkü kitabımızı şiirli sadece yolları. Şiirli Yolları e, Opti ben ile Pesi'yi memo seslendirecek. Evet. O gün kuzey ormanlarında büyük bir toplantı vardı. Bütün hayvanlar bilgi kuş Gagamadra'nın davetiyle açık ağaç toplanmıştı. Açık ağaca hepiniz hoş geldiniz. Zeyno kuşun size önemli bir duyurusu var. Sevgili dostlar, uzun zamandır bu bölgede yaşayan manda dostlarımız ile ilgili güzel bir çalışma yapılacak. Biz de bu çalışmayı kutlamak için manda festivali düzenlemeye karar verdik. Bu festivale Dünyanın bütün hayvanlarını davet etmeliyiz. Her gün acı karşıtan ses dalgaları yollayacağız. Peki insanları çağırmayacak mıyız? Bazı hayvanlar kedici gibi düşünmüyordu. Gelseler bile doğayı kirletmekten başka bir şey yapmazlar ki. İnsanlar bizi dinlemez ki. Gelirler mi acaba? Kedici haklı. Bu dünya hepimizin. Bence insanları da çağırmalıyız. Peki nasıl çağıracağız onları? E-posta gönderebilirim şiirlerle çağıralım. İyi de biz şiir yazamayız ki. Biz şiir yazamayız ama Şair Süreyya bize yardım edebilir. Ne bekliyorsunuz öyle? Öyleyse hadi acele edin. İşte orada bak. Şair Süreyya Opti'nin anlattıklarını heyecanla dinledi. Biz de manda dostlarımızı korumak için insanları insanları şiirlerle Kuzey Ormanı'na çağırmaya karar verdik. Çok iyi düşünmüşsünüz. Şiir bizi birleştirir. Opti, Esi ve Süreyya neşeyle dans etmeye başladılar. Her yerde şiir. Tek istediğimiz nedir? Dünyayı birleştiren bizi dizinin davetidir. Herkes Manda Festivali için çalışıyordu. Zeyno Kuş açık ağaçtan ses dalgaları, ses dalgaları gönderiyordu. Süreyya ve diğer şairler insanlar, insanları festivale için da, davet etmek için şiirler yazıyordu. Kitap evleri, sahaflar, lokantalar, bakım evleri, hastaneler, kafeler, duraklar ve reklam panoları şehirle doluyordu. Festivale bir gün kalmıştı. Opti ile heyecanla açık ağaçta açık ağaç uçtular. Ama Gaga Madra ve Zeynokuş'un canı sıkkındı. Hepimiz çok çalıştık. Ama insanlar gözlerini telefondan ayırıp şehirlerimizi görmüyorlar bile. Ayrıca o kadar inşaat var ki... Ormanlara gelen yolu bulamıyorlar. Peki insanlar, insanlara festivale giden yolu nasıl göstereceğiz? Şiir bizi birleştirir demiştiniz ya. Belki yolları da birleştirir. Gelecek haklı. O zaman insanların yollarına şiir döşeme zamanı. Optive, ve Pesi hemen şair dostlar, dostlarının yanına uçtular. Kalk Süreyya kalk. Mantı ziyafeti biraz beklesin. Bir de daha çok şiir lazım. Şairler gece gündüz çalışıp yeni şiirler yazdılar. Okuyayım son sayfayı da? Burada bitirelim ki son sayfayı. E, kimler okusun? Okumak isteyen? Cemal. Dinleyicilerimiz. Evet küçük bir bilgi daha vermek isterim. Bununla ilgili olarak. E, şöyle ki. Ops ile Pes'inin bu şiirli yollar kitabı aslında üçüncü kitap. İlk kitap 15. Doğru mu söylüyorum? 15. 15. olan Biennel'de, 15. düzenlenen Biennel'de komşuluk şarkısı üzerineydi komşuluk şarkısı. Opti ile pesi komşuluk şarkısı. 16. Biennel'de inanan bu dünya hepimizin, hatta kitabın içerisinde bir güvercin Greta da vardı. ...ve son olarak ta bu sene 17. Biyaner için yazılan Opti ile Pesi Şiirli Yollar. Ee, bununla birlikte bu kitabı nasıl temin edebilirsiniz? Şiirli Yollar kitabı Biyaner mekanlarından Pera Müzesi, Barınhan ve Müzegashane ile İKASV alt katta ücretsiz olarak temin edilebiliyor. Ee, evet... Konumuza geçmeden önce şunu söylemek istiyorum ki çok çok önemli bir şey bu. Çocuklar için Biennale'nin yapmış olduğu şey çok kıymetli çünkü güncel sanatla çocukları bir araya getiren bir oluşum oluşturdular. Bu çok kıymetli bir şey. Çocuklarla sanatı birleştiriyorlar. Evet kitap hakkında Hande söylemek istediklerim var mı? Evet şöyle kitap, kitabın içinde geçen projeler e, Biyenel'in projeleri. E, Radyo Biyenel, Açık Radyo olarak e, biz varız. E, Barınhan'da bu Biyenel sürecinde e, Barınhan'dan yapıldı yayınlar e, ve devam ediyor hala. E, Şiir Hattı yine bu projeye dair ve kitapta e, yer alan bir e, şair Süreyya'nın değil mi Memo? ...herkesin, tüm canlıların insanlara... E, ...şiir... ...şiir yazdırarak... ...yollara şiir döşeceği bu hat... ...çok güzel bir hat... E, ...projelerden birisi... ...diğeri mantı postası... ...diğeri manda festivali... E, ...bir diğer e, proje... ...bizim tarihimiz kitaplarda bulunmaz... ...bu çocuk kitabının içinde... ...var olan... ...Bienel projeleri... E, ...Opti ile Pesi ise... ...şiirli yollarda... Ne yapmışlar? Birazcık bu kitapta nasıl yorumlarsın Memo? Şimdi ben bundan dolayı bir yazı yazdım. Heh, sen de bir şiir mi yazdın? Bir şiir yazmadım aslında. Ben sadece bir dörtlük yazdım. Tamam. Hoş, aslında. Şimdi ben Opti ile Pesi'nin marjerasını çok, be çok beğendim. Oradaki şiirleri nasıl yazacaklarını, şiir yazması... Bir sayfada bulmaca olmasına bile bayıldım yani. Onu ben çok sevdim. Hı hı. Ee, ayrıca kitabın ilk say ...ilk tam açtığınız zaman... ...kapağının orada... ...kapağına bakmayacaksınız zaman... ...kitabı açacaksınız. Sol tarafta direkt ilk taraf. Orada kitapla ilgili... ...ve kuşlarla ilgili bilgiler var. Hayvanlarla ilgili. Arabul öykü... Gölge bulmaca, kuşlar ne düşünüyor, şiir yazıyoruz, sözlükçe, bu dövrent bulmaca. Bir sürü şey var kitapta, Onlar, onları anlatıyor. Ee, ayrıca ben o, o insanları e-posta ile çağırırdım. Hatta bir kuş orada deniyordu. E-posta çağırabilirim diyordu. Böyle mi? Yazdığın dörtlüğü bizi, bizimle paylaşmak ister misin? Ben çok merak ediyorum ne yazdığını. Paylaşma Yazdın mı okudun şimdi? Evet. Ben dörtlük özel özellikleri... <gülüyor> Ben dörtlük deyince bir şiir bekledim mi? <gülüyor> Peki çok güzel. E, çizimler hakkında ne düşünüyorsun? Yani e, ben bu arada e, Gökçe Akgül yani şahane gerçekten. E, atölyeler de yaptılar. E, beraber çocuklarla beraber Opti ile Pes'i çizdiler. genelde e, e, çok keyifliydi gerçekten. Peki sen ne düşünüyorsun Memo çizimler? E... Bir önceki kitapta çünkü çizimleri çok az bulmuş Evet. Evet burada bir sürü çizim evet. var. Bu kitapta çizim aslında her sayfada daha yoğun. Ama bu kitapta şöyle bir eleştirim var şimdi. Yaz az. <gülüyor> ya ya yaz az oluyor ya, ya çizim az. Resim az mı? oluyor ya da yazı az oluyor. Ama bu, ama... Ama bu kitapların aslında yaş çocuk kitapları ve değilim. çocuk. Çizgi roman kitapları zaten direkt böyle olur. Ee, bir de çizgi roman gibi e, çok güzel filmlerde oynatılan gibi resimleri çizmişler. Derdim ki bunun bir filme çizgi filmi olmalı, çizgi dizisi vesaire. Hmm, evet olabilir. Bundan öncekilerde yapmışlardı. Bu arada. Yaptılar mı? Evet yaptılar. Demek ki bu kitaplar çıkarttıkları çıkartacağı zaman bunların çizgi filmi olabilir. Olabilir. Neden olmasın? <gülüyor> ee, benim için bu kitapta tabii çok keyifli. <gülüyor> yani şey çok tatlı. Gaga Mazra'yı görünce ben çok, çok hoşuma gitti açıkçası. Ee, birazdan ee, geçen hafta yani geçen haftaki programımızdaki <gülüyor> detoneden sonra ben bugün şarkı söylemeyeceğim ama bu kitabın <gülüyor> şarkısını e, dinlemek için merakla bekliyorum dinledim ben hazırlanan bir şarkı var evet yine e, Hande tarafından Ay. şahane bir şey olmuş e, ben şey gelmek istiyorum ya yani kitap o kadar tatlı ki o kadar şeker çizilmiş ki e, bundan önceki kitaplarda da Hayvanlar, e, hayvanlar dünya için birçok şey yaparken, burada da e, kediciğin sorusu. Peki insanları çağıracak mı sorusu benim çok ilgimi çeken bir nokta. Çünkü e, bizler insanlar olarak bu dünyada yaşayan bir e, varlık olarak e, onları onları hiçe saydığımız çok anlar oluyor. Yani e, işte bu bu kedi neden burada o neden aslında. Bizler binaları çoğaltarak onların yaşam alanlarını yok ediyoruz. Ama e, bu kitapta onların insanları atlamaması ve tabii ki insanlara birer eleştirde bulunmaları. <gülüyor> Bundan önceki kitapta da aynı şekilde. E, çok yani çok keyifli bence. Çok keyifli yazılım. Yani e, yazın, insanlar onlara saygı göstermese bile onların insanlara gösterdiği saygı. Evet ve... Birleştirici yapısı. Birleştirici, tür, tür, evet, tür ayrımcılığı, tür yapmadan. ayrımcılığı yapmadan. Tüm ayrımcılığı e, yapmadan. Çünkü bu dünya hepimizin sloganıyla çıkıyorlar. E, ve bunu açık ağaçta yapıyor olmaları. Gerçekten çok da öyle güzel olmuş. Tam yerinde olmuş diye düşünüyorum. E, ben buradan çocuklara bir şey diyebiliyor muyum? Tabii ki diyebilirsin. Kafamışta mı söylesem yoksa bitirdiğimiz zaman mı söyleseyiz? Nasıl istiyorsan. Yani şimdiden şey demek istiyorum... Tebrik ederim. Ee, tatil başladı artık. 9 günlük tatil. <gülüyor> Aa, bol bol kitap okuyorsunuz umarım. Evet. Değil mi? Ee, şey aslında 7 günümüz kaldı. 7 gündemesek mi, şey desem de, ne desem? Ne, ne diyelim 7 gün için? Hadi söyleyin. Hadi. Ee, hadi. Ne demeliyiz evet. Hadi, hadi. Geçen hafta yanlış söylemiştiniz. <gülüyor> evet. Hadi. Evet. 7 7 ee, gün Altı gece mi mi? Altı gece yedi gün. Altı gece yedi gün mü, mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Hadi, bakalım. Hadi bakalım bu bizim hafta gün diyordu. <gülüyor> Acaba ne? Burada bir galiba bizim atamız. Peki bir şey söyleyeceğim. Ee, şimdi dünyayı kitapta şöyle bir cümle var ya memo. Dünyayı birleştiren bir dizenin davetidir. Dünyayı birleştiren bir dizenin davetidir. Bu, bu bienal kapsamında küratör yerlerin e, çok ortak böyle çok şiirsel bir metni vardı. O metinden hemen böyle metin azıcık yine sözlendirelim mi? Çok güzel olur. Bu bienal de, tatlı olgun meyvelerle kaplı ulu bir ağaç olmak yerine kuşların uçuşundan bir zamanların bereketli denizlerinden yer yavaşça yenileyen ve besleyen kimyadan bir şeyler öğrenme arayışında. Belki bu Biennale büyük bir toplanma ya da tek bir zaman ve mekanda yapılan planlı bir buluşma değil, bir dağılma, gözlerin uzak bir mayalanmadır. İplikleri bir araya gelir, çoğalır, ayrılır, gürültülü bir zirveye ya da nihai bir düğüme ulaşmadan yerler kesişir. Bırakın bu de kompost olsun. Vaktinden önce başlayabilsin, bittikten çok sonra da devam edebilsin. Dünyayı birleştiren bir dizenin davetidir Memo. Peki bir şey soracağım. Sözler evet. Sözleri çok az buldun ya. Evet. Abdi ile çabasını nasıl buldun? Neyini? İnancını. Her şeye rağmen inanmalarını. Her çabasını. şeye rağmen inanmalarını çok iyi buldum. Ayrıca e, şu ana kadar iki kitap okuduk sadece. Şu ana kadar en sevdiğim bu oldu. <gülüyor> <gülüyor> e, Cem o da çok sevdi. Çok bilmiş gibi davrandım <gülüyor> he. Cemo da çok seviyor. Biz her hafta her gün okuyoruz. Evet. Manda festivali mi diyordun? Şimdi insanları bir festivale evet, topluyorlar evet. ya. Manda festivali yapılıyor ve e, bu, bu, bu festivale topluyorlar. Dörtlüğünü söylemedin Memo ama ben bir dörtlük yazdım bir manda dilinden. Ha evet yani dörtlük şeklinde e, değildi anlattım Bizi onu anlattım. Ben onu dörtlük şekilde okuyayım. Anlatmayayım da okuyayım. Bir manda festivali olduğu için mandanın dilinden bir şeyler söylemek istedim. Şöyle oldu bu. Böyle gelişti. Yoğurt süt kaymakla bozmuşsun sen aklını. Bunlar yetmezmiş gibi kuruttun yatağımı. Gaga madra, gaga madra hadi kulak ver bana. Gösterelim dünyaya. Habala hubala hop. Allah <gülüyor> Çok güzel. Çok güzel olmuş. Ee, merak etme bu mandalın en büyük hakkını savunucularından bir tanesi de Ömer Madre olur. Evet burada şey var. Ee, bu dört temizlerine şey yapacağım. Ee, kitabın içerisinde işte açık şey diyor. Uzmanlar bu bölgede yaşayan manda dostlarımızla ilgili güzel bir çalışma yapacak diyor. O sırada mandanın bir surat ifadesi var ve şey çalışma <gülüyor> nasıl bir çalışma çünkü insanların hayvanlar üzerindeki çalışması gerçekten Acımir. ...duyduğu zaman korkutucu olabilir evet o kadar o kadar biz hayvanları sömürür noktadayız ki çok haklıymışız gibi evet yataklarını kuruttuk evet Tabii Sula ki kalmadı, kanım kalmadı ama eleştireceğimiz bir noktada var tabii. Yani burada onların bu alanlarını yok ederken, hadi bu festivalde de aman onların kaymaklarını da yoğurtlarını da yiyelim demek e, ne ne kadar hizmet ettiğimizi de gösteriyor. Yani burada ben açıkçası biraz çelişiyor noktasındayım. <gülüyor> ee, bir şeyleri korurken, evet. e, çünkü hepimizin bildiği gibi. Ee, i̇neğin sütü, mandanın sütü kim içindir? Kendi yavrusu içindir. Peki e, sizce neden inek, keçi, manda neden bunlardan sadece sütü üretiliyor? Neden birbirine benzeyen hayvanlar mesela? İneği biliyorsunuz normal inek şeklinde düşünün. Kılı yok, tüy yok. Manda da aynı şekilde, boğa da aynı şekilde... Ama onlardan süt, yoğurt, peynir yapılıyor. Sütlerden. Buna ne diyeceğiz? Buna işte bunu doğru pek bulmuyoruz biz aslında. Hani o da bir sömürür diye düşünüyoruz. Biyolojiye <gülüyor> <mi> giriyor acaba? <gülüyor> Her şeye giriyor. <gülüyor> ee, buradaki işte bu çizimlerdeki o ifade o kadar güzel ki. Yani e, bayıldım. Evet. Şimdi dilerseniz bu kitabın bir de şahane şarkısı. Hani de ee, çok tatlı bir şarkı yaptı. Nereden bulabilirlerdi e, kitabı? Kitap... E, İKSV değil mi? Hala de, evet, 3 Kasım'da evet. mı bitmişti? Şöyle, Onu da tekrar. E, çocuklar olan Hı. çocuklar için olan... E, etkinlikler 3 Kasım'da son buldu Pesi, Hı -hı. E, Opti ve Pesi, Opti ile Pesi'nin etkinlikleri Hı -hı. E, ama e, kitabı e, Biyener mekanlarından Pera Müzesi, Barınhan ve müze Hastane ile İKSE ve Alt Kattan ücretsiz olarak temin edebiliyorlar Hı -hı. E, Dilersen şimdi sen e, bize bir, hadi kitabın tamam, hadi başlayalım şarkısını o şarkısını seslendirsen çok tatlı olur diye düşünüyorum ben... Kuzey Ormanlarında açık bir ağaç varmış Kuzey ormanlarında açık bir ağaç varmış Bu acın içinde gagamadra Yaşarmış bu acının içinde Gaga madra yaşar kuş köklerini yıllar yılı sulamış Gölgesinde uzun uzun hikayeler anlatmış Bilge kuş köklerini yıllar yılı sulamış Gölgesinde uzun uzun hikayeler anlatmış Sen ben o demeden herkese kucak açmış Sen ben o demeden herkesi kucaklamış sen ben o demeden herkese kucak açmış. Sen ben o demeden herkesi kucaklamış. <gülüyor> <gülüyor> bence sert edemedim bugün. Söylememeliydim. Bugün söylememeliydim. yo çok bence güzeldi, güzel oldu. Çok güzel herkesin, de herkesin sesi çok, güzeldi. çok güzel. Güzel. Gerçekten güzel. Çok güzel. Ağzına sağlık. Her kapanışta için. ben çok kötü yapıyorum. Hayır Diyorken, çok, çok, çok güzel, güzel, güzel söyledim... Kötü kötü bir ses yoktur. Bence Sadece, de de e, kötü ses var mıdır hani? Hayır yoktur. Yoktur ya. Benden var ki. Bir var. kere insan sesi ...hep güzeldir değil mi? Türcülük yapayım yani şöyle insan sesi... <gülüyor> yani ...enstrümanlarla kıyaslarsak... ...insan sesi o kadar hepimizde var... ...ve biricik bir şey ki... ...onun üstüne enstrüman e, yok diyebilirim... ...bak çalgı kullanmadık bir şeyler söyledik... ...çok da keyifliydi. Acaba neden çalgı kullanmadık? Mesela <gülüyor> e, bedenimiz de... ...bir enstrüman, Tabii. sesimiz enstrüman... Evet, ...o yüzden evet, çok, acaba çok hangi gelişmiş... Oyundan aldı? ...çok gelişmiş bir şey olabilir... E, Evet, Pardon da cevabını hangi sesli. oyundan aldı? Vücudumuz bir enstrümandır. Ben bir oyunda duydum ya. Muhakkak duymuşsundur ama öyle. Bilinen bir gerçek yani. Müzik hakkında bir oyundu. Olabilir. Orkestra acaba? Ee, şimdi. Evet biz programımızın sonuna doğru geldik. geldik. Ee, peki. Ne diyoruz son olarak? Ee, ben... He? Sadece bir şey demek istiyorum. Ee, Kitap hakkında değil ama. İyi tatiller diyeceğim. <gülüyor> Hayır o değil. İyi tatillerim. Ee, <gülüyor> Cemacan <gülüyor> değil. Son sözünü söylüyor. Söyle. <gülüyor> evet seni dinliyorsun Emo. <gülüyor> ee, ne <gülüyor> ya, diyeceğim ya. Evet, o zaman ben hemen küçük bir kapanışla devam edeyim. Evet, bu iki Mart'a dostumuzun kentin farklı mahallelerinde dolaşarak tüm hayvanları ve insanları büyük bir buluşmaya davet etmeye hazırlanıyor. Hem de şiirlerle. Ee, evet, siz de onlara katılmak isterseniz Bienal hala devam ediyor. Ee, herhalde bir haftamız daha var. Evet. Ee, 20 Kasım son buluyor diye biliyorum. Evet 20 Kasım. Kasım'da 20 son Kasım. bulacak. Ee, biraz daha var. 17 Eylül'de başlayan bir Eee kitapları da buradan ulaşabilirsiniz. Demin saydığım yerlerden festival, e, bienal mekanlarından. Ee, özellikle küçük yaş çocukları olanların bu kitabı mutlaka edinmesi gerektiğini düşünüyorum şahsım adına. <gülüyor> biz çok keyifli okuyoruz çünkü 2 Mart'ın hikayesini. Ben ne diyeceğimi hatırladım en sonunda. Evet. Ee, şimdi biz şeye girerken programa girerken çok tırsıyoruz, korkuyoruz ama programın tam ortasında daha fazla durmak istiyoruz. <gülüyor> evet çünkü çıkmak istemiyoruz. Evet çünkü... girmek istemiyoruz ilk önce sonra çıkmak istemiyor. Evet çünkü e, e, bazen heyecanın heyecanımız çok hani. Oynamak istemiyoruz gibi düşün. Sahneye çıkarken de aynı şekilde oluyor. O yüzden ee, evet. bu bir heyecan, bu güzel bir şey. Aynı zamanda seyirciden kopmak istemiyoruz ama kopmamız gerekiyor çünkü süremizin sonuna geldik. Hoşçakalın. E, Taviniye tatiller ve tatlı bir konuğumuzla bir arada olmak üzere hoşçakalın. Hoşça i̇yi tatiller.